1346, numaralı konu, İbni Mesud'un eşaba uymayı tavsiye etmesi, evet, sizden herhangi bir kimse, birisine uymak istiyorsa, Muhammed'in arkadaşlarına uysun, çünkü onlar bu ümmetin, kalbi en temiz, ilmi en derin, zorlanması en az ve yolu en doğru olanlardır, Hz. Peygamber'in eşabı öyle kimselerdir ki, Allah Teala onları, sevgili peygamberinin arkadaşlığı için seçmiştir, onların kıymetlerini iyi bilin ve arkalarından gidin, çünkü onlar doğru yol üzerinde. İzlediğiniz